Allah-u Teala Halika Azam'dır. Esmasıyla malum, efaliyle meşhurdur. Yani bir şey yoktur ki onun varlığını ve birliğini bize ifade etmesin, söylemesin. İdrakimizin erdiği yahut eremediği madde, mana, hepsi Cenab-ı Hakk'ın vahlaniyetini ve birliğini ve varlığını ispat kafidir. Varlığımız hakkın varlığını ispatlar. Tade gibi varım. Hakkak beni yaralanlardır. Fakat künhü hakikati ilahiye nasın yani insanların aklı onu hakıyla idrak edemez. Gözler de onu görmeyi idrak edemez. Kadir olamaz. Ama her eserde hakkın kudreti ve kuvveti ve tecelliyatı müşahede edilir. Yine varlığına delil olarak dünyada niye görüşecek? hakim maddeyi görüşecek? İnsanların kafasında dört şey zahir olur, dört soru. Birinci soru, mesela şu bardağı aldık elimize, bu bardak neden yapıldı? Ve niçin yapıldı? Ve ne şekilde yapıldı? Ve kim yaptı? Bu bardak mesela müdever şekilde yapılmış aslı kul. E, peki niçin yapıldı? Su, su içmek için yapıldı. E kim yaptı? Yapanı görmedim. Madem ki eser var, madem yapıldı mutlaka yapanı var bunun. Ustayı görmedik bunu inkar edemeyiz, bunu yapan yok diyemeyiz. Muhakkak ustası, saniyeye bunu vardır, yapıcısı vardır yani. Bunu ben bir müsaade için söyledim. Dünyada ne görüyorsak maddi manevi hepsinde dört soru peydah olur. Dört soru insanın beyninde. Yapanı görmesek dahi eserini gördük, mü, yapan olduğu mutlaka işbaz edilmesi lazım. Ve hakkı bilmemizle hakkın bize bildirdiği kadar, bize istat kadar hakkı bilebiliriz. Kün hakkı ı bilemeyiz. Çünkü terazisi <gülüyor> tenazisi Hak'ın kudretini, Zat-ı Uluhiyet'i anlamakta kırılır. Bir mertebeye kadar akıl verilmiştir. O mertebeyle insanların bu kainatın aklı muaşı, aklı muadi yaşaması için verilendir noktadır. İlmin bittiği yerde akıl biter, akılın bittiği yerde ilimle dün başlar, ilimle bittiği yerde de aşk başlar, muhabbet başlar.